69. şübede İmam Beyhaki es-sitru ala ashabil quruf. Ne demek türü Türkçe'si? Kusur işleyenlerin kusurlarını örtmek. Kusur işleyenlerin kusurlarını örtmek. Es-sitr sitr. Türkçe'de de asıl da sitir kullanıyoruz değil mi? Setir. Setretmek. Yani örtmek. Ashabil kuruf yani ashabül ma'asih. Kuruf, maasidir nedir günah işleyenler yen de nedir o da günahtır maasiyat ve günah işleyenlerin günahlarını ne yapmak sitretmek nedir yani örtmektir bu konu bunu İmam beyhaki cümleden faydını almış şeriatten ümmetin icmaından bu imanın bir şubesidir ne demek şubesidir dedik? İmanı tamamlamak seviyesine getirirken bu nedir? Olması olmazıdır. İmanın tamam olmak istiyorsan, himmetin yüksek ise, Evliyaullah, Allah, Enbiyaullah Allah, Embiya Allah yanına gitmek istiyorsan Firdozu alada, her şubeyi canlandırmak zorundasın. Yoksa olmaz. İmkanı yoktur. İmanın zayıf zayıf gidemezsin dedik. Çünkü insanoğlu her imanın şartlerini hepsini dört dörtlük yerine getirmenin canı yoktur. Neden yoktur? Çünkü insanoğlu muharrızdır neye? Günah işlemeye, hataya, eksik yapmaya. Demek ki biz limiti yüksek tutarız. Hatta terazide kurtarır. Biliyorsunuz terazide Allah Teala ilk hesapta namaz defterin açılır. Namazda ne var? Ferze iyi ise diğer hesaplarından rahat geçin yani. Kolaylaştırın işini. Ama ferzi kötü ise, ferzi yerine getirmemişse inceleyin hesabını. Diğer hadis-i resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Çin incelemeye tabi oldu. Kıyamet gününde o kurtuluş yoktur." Bir de bakarlar bir kul namazını tamam kılmış, güzel ama eksiklikleri var. Ferz namazlarında. Kaçırtmış mı? Hayır. Ama namaz kılarken kafası başka yere gidiyor. Şeytan gelip içini boşaltıyor namazın. Melekler diyorlar ne yaparım? Namaz var ama içi boş. Rabbil Alemin diyor ferzine, sünnetlerine bakın. Ratibe, sünnetleri kılmışsa oradan ferzini tamamlayın. Neden? Çünkü namaza adam iyi bakmış. İşte bu sene bir avantaj. Biz imanın şartlerini hepsini dört dörtlük yerine getirme iddiamız yoktur. Getirmeye çaba göstereceğiz ama getirmesek ki getiremeyiz. Ne yapacağız? Diğer şubeler şertinden değilse mükemmelin mükemmel yapmasındandır. Yani o imanın şeyini mükemmelleştirme şartlarındandır. Onu yapmamız lazım. Bu da nedir? Biz 68 deneyi işledik. 69. diyor. Es-sitr, bile ehli maasiye bu nedir? İmanın en önemli bir şubelerindendir. O kadar önemlidir imam e, Beyhaki bir şube bunu zikretmiştir. Diğer şubeler hepsi birbirinden önemlidir. Ama biz ilk duyduğumuzda bunu zannederiz ya bir kolay bir şeydir yani. Ama yine kolay değil. Bütün şubeler gibi kolay değil. Dinde Allah'ın emirleri boşuna değil. وَهُوَ الْلَط۪يفُ الْخَب۪يرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَط۪يفُ الْخَب۪يرُ Allah Teala yaratmış, risale göndermiş, latif ve khabirdir. Her şeyi en iyi bilendir. Latif de lütuf sahibidir. Kullarına nimet sahibidir. Her şey bizim lehimzedir, aleyhimze değil. Yeter ki sen yap, Nasıl dedi, sen bir karış yaklaşmana ey kulum, ben sana bir arşun yaklaşıyor Bir arşun yaklaşsan büyük mesafeler sana gelir. Yürüye gel koşarım sana. Bu neye kinayettir? Yeter ki sen çaba göster. Biz de hakiki mümin olmak istiyorsak işte bir şuhbe canlandırır Şimdi bunun fıkına bakacağız. Evet, bunun fıkına bakmamız için Şimdi birinci, burada iki mustalah var. Bu, bu derste iki mustalah var. Biri sitir, o birisi ehlil maasi. Maasiyet ehli. Şimdi biz Türkçe üzerinden gitmeyelim. Türkçe çünkü orijinallığını kaybediyor. Kusurluların kusurunu örtmek. Biz orijinal Arapçadan şerhine bakacağız. Çünkü Türkçede de aynen karşılığı var elhamdülillah. Yani bir tane de sen ayyubini sitret, bunu her çeşit şey anlaşır. Masiyat ehli bunu her çeşit şey bilir Türkiye'de. Onun için bizim bir sorunumuz yoktur şu anda. Sitir nedir? Örtmek. Gizlemek. Yani kulun günahını gizlemek. Bu olayla ilgili. Bir kul günah etti, gizlersin onu. Bu sütürdür. Örtmek. Bunda bir sorunumuz yoktur. Masiyat nedir? Masiyat aslında esyanlandır. İtaatin neidir? Tersidir. Kul nasıl isyan eder? Allah'ın emrine uymaz. Kul nasıl isyan eder? Allah'ın sınırını aşar. Kul nasıl isyan eder? Allah Teala yok demiş, sen evet dersin. Bu maasiyettir. Onun için alimlerimiz bir cümleden özetlemişler bunu. Terkil-i ve fi'l-i mahzûrat. Mâmur Neyden olmuşuz? Onu terk etsen masiyettir. Em, neyi emrolmuşuz yapmayalım, onu yapsan bu masiyettir. Hangi tarafta işlesen sen yanlış yapmış olursun. Bu da nedir? Masiyettir. Ehil nedir dedik? Ehil, ehli beyt. Nedir? Bu evin ehli kimdir? Oturanıdır. Bu derneğin ehli kimdir? Bu derneği idare edenlerindir. Bunu ehl denler. Arapçada. Türkçede de aynıdır bizim dinimiz, dilimiz de güzel bir dildir elhamdülillah. Dinimize yabancı değil. Dedelerimiz sistemi güzel oturtmuş dilimizde. Nedir ehli beyti? Yani bu evin sahibi. Ehli masiyet nedir? Masiyetin sahibi. Ehli masiyet var, ehli hak var, ehli batıl var. He? Bunlar hepsi o işi üstlenenlerin neydir? İnsanlarına ehli diyerler. İşte bu iki terimi anladıktan sonra sitir, sitir kelimesi şeriatte çok geçiyor. Hemen hemen ana çizgileriyle sekiz yerde desek geçiyor olabilir. Birincisi musulman neyle emrolunmuş? Avretini sitretmesi lazım. Avret nedir? Allah Teala insanı yaratmış, sınırlar korumuş. O da nedir? Erkek erçeğin ne kadar avratını görebilir? Kadın kadının, erkek kadının, bunlar sınırdır. Kadının avratı yabancı erçeğe nedir? Her yeridir. Her yeri avrattır. Erkeğin erkeğe nedir? Mughallaz avrattın haricinde dizle göbek arasıdır. Bunlar nedir? Sitretmen lazım. Sen caiz dizden dizleyin göbek arasını bir erkek görsün haramdır. Ve hakesen. Bunun açıklamasına girsek zaman darlığından bizim hedefimiz şimdi sitir anlatırım. İkinci, sitir nerede emrolunmuşsun sitir etmeyi? Usul yaptığında yani banyo yaptığında Allah Teala emretmiş seni ne yapacaksın? Sitir olacaksın. Olur mu sen gidip şahrede apaçuk yerde sen üzeceksin? Olmaz. Sitir ol. Eğer apaçuk yerde Üzüyorsan ne yapacaksın? Göbekten diz, diz arasında ne yapacaksın? Örteceksin. Deni, banyo şeye gittin, denize gittin vesaire. Ama mugallaz avra banyoya girdin, sen kendini stretmen lazım. Denizin başında, gölün başında çırp çırplak haramdır. Kimse olmasa bile. Sitir, sen giriyorsun dört duvarın arasına diyorsun. Kimse görmüyor seni. Ama İki, yaratık var, bizden ayrı, ins'ten ayrı, onlar da görür seni. Biri melekler, seninlendir, içi tane melek var. Bir tane de cin var, o da seninlendir, onlar da seni görürler. ve Allah buna da bize yolunu göstermiş. Nasıl ins beni görmek için elbiseyi allah Teala bize ikram etmiş, orada da bize demiş, Bismillah dediğinde, o, biz görmediklerimiz, onlar da bizi görmezler. Bu da nedir? Sitir. Üçüncü sitir, o da nedir? İnsan ihtiyacını giderirken ne yapacaktır? Sitir olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eskiden Araplar tuvalet yok Çölde ihtiyaclarını giderirler. İslamiyet öyle bir güzel dindir ki sitir meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sahrada olduğunda etrafına döndün kimse yok. Bismillah te de dedin. Ayakta durarken elbiseyi indirme diyor. En yakın yereyi ye en yakûna e e yaklaştın o zaman ihtiyaç kadar keşfedeceksin avretin. Bir de bir latife var burada. Kur'an'da ne diyor? İde ate ahadukumul gâid. Kur'an'da fahiş kelimeler yoktur. Mu? Demez Kur'an'da tuvaliyet, ihtiyaç buları da kullanmaz. Kur'an, Allah'ın kelamı olduğu için, kitap olduğu için üstün edebiyet Arapçada. Gait nedir? Gait çukur bir yer. Neye kinayet etmiş o çukur yeri? Allah Teala Kur'an'da ihtiyaca. Dur bir gait'e geldiğinizde yani bir çukur yer anlayacaksın. Onun için İslam dininde edep sınırları çok önemlidir. Yani bir de navaz veriyor, edebi aşmaması lazım. Eğer onun alternatifi edeble var ise onu kullanması lazım. Kaba güzel değil. Bak Kur'an örneğimizdir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de örneğimizdir. İşte orada da insan ne yapacak kendini? Sitir edecektir. Dördüncü sitir nedir? Karı koca arasındaki Mahremiyet sitrolunması lazım. Emrolunmuşuz. Bu da nedir? Sitirdir. İnsan karı koca arasında her mahremiyeti sitretmesi lazım. caiz değil. Hiçbir şekilde açık vermesi lazım. Orada lanet var üzerinde. Mucahirun giriyor Resulullah diyor. Bütün ümmetim afiyete kavuşur. İlla günahlarını eşker edenler. Müstesnadır. Kavuşmazlar. Rahmete. E sen bir şey yapıyorsan gitsen anlatsan burada sitretmemiş oldu. Beşinci sitrin neden emir olmuşuk sitretmeye? Sağ alim verdi sol bilmiyecik. Sadakada. Bu da sitir olmaktan emir olmuşuk. Bir tane dese ben gel filan ben sana bu kadar para veriyorum sadaka veriyorum nedir? Bu riaya girer. O amelin. Kılıfı var terazide gelirsin sevinirsin ama teraziye koyarlar tartmaz için şeytan boşaltmış riyada eyvah bir de geri geleyim. ya Rabbi beni geri döndür. ha bir sefer şeytana uymam deme de şansın yoktur gitti şeytan bunu biliyor biz de biliriz ama insan oğlunun tabiati gereği haflata düşer. Ama zekatte alimler duyurlar. Sitretmek evladir. Ama bazen zekata eşker verebilirsin. Çünkü zekat namaz gibidir. Ferz namazı gibidir. Cizlenmez. Neden ümmet teşvik olsun diye. Onun için Resulullah demiş, ferzi ca en güzel ibadet demiş, en güzel namaz, en makbul namaz evindedir. Ferz hariç. Sünnetler evde kılınır. Neden? Riyadan daha uzaksın. Ama ferz evde kılınmaz. Mecbursun. Riyası yoktur ferz. Ne cami hiç, hiç camiye gelecektir. Zekat eşkere verebilirsin. Ama sadaka muhakkak. Sağın verdi, solun bilmeyecek. Altıncı sitir kötü rüya. Kötü rüya görsen ne yapacaksın? Sitir edeceksin. Eğer güzel bir rüya gördün gidip bir tane salih bir insana anlatacaksın. Bu neden biz emir olmuşuz? Kötü rüya gördün, kalkıp üç, sol tarafına üç kere tüküreceksin, şeytandan Allah'a sınıracaksın. Ne'udü billahi mineşşeytanir ve cimdeyeceksin. Bu neden emir olmuş Olmaz kötü rüyayı sen anlatacaksın. Bir gün bir, bir tane Arabi gelir ya Resulullah diye ben gördüm rüyamda, başım kopmuş, yuvarlanıyor, ben de peşine koşuyorum. Resulullah neymiş? kafa, Süs demiş. Şeytan seninle oynuyor, onu insanlara anlatma demiş. Demek çötürü uyalardan biz ne emr olmuştuk? Sitretmemiz. Yedinci vasıfı Yusuf şeytan, şeytanın vasvaselerini sitretmeye anlaşmışız. Mesela şeytan bana dedi Abdülkadir'e böyle böyle de. Ha? Ben geldim bunu Eyüp kardeş anlattım. Abdülkadir ya bana şeytan böyle diyor. Kahım Abdülkadir'e böyle diyeyim çünkü böyle demiş. Bu nedir bir vasvasadır? Nefsim neye emrediyor? Kötülüğe. Cık. Ya şeytan bana dedi o konşu kızı beni çağırdı gidip onun yanına. Gelip bunu anlatıyorum. Yapmamışım ameli. Ama diyorum burada stretmek lazım. Önce amel kötü. İşlemediğin ameli niye? İnsanlara anlatıyorsun. İkinci riyâ var burada. Yani insanlara diyorsun ki bak ben e, şer ayağıma kadar geldim. Ben ehl-i Reddettim. Burada neyden emri olmuşuz? Sitretme. Sekizinci mesele, ki şeriat bize emretmiştir sitir, o da bizim meselemizdir. Ehli masiyetinin, sitir, masiyetinin sitretme. Yani ben Ahmet kardeşimi gördüm, bir günah işliyor. Ne yapmam lazım? Sitretmem lazım. Onun fıkhına geleceğiz şimdi. Nasıl nesihat edeceğiz vesaire ayrı. Ama ne yapacağım? Celip, Ahmet, Mahmud, Yılmaz. Gördünüz mü? Ahmet ne yaptı? Bu muminin sıfatından değil. ehl sünnet bu konuda icma etmiştir. Neyi icma etmişler? Ehl-i masiyetin günahını sitrederiz. Evet. Bir de sitir meselesinde bir espiri var alimler diyorlar. O da nedir? Taatler insanı İnsanı sitreder. Neden? İtaatler, salih emeller neden bizi kurur, sitreder, örter? Ataştan. Nerede? Ahiret genelinde. Bir sitir, güzel bir sitir. El ceza min cinsil amel. Ceza emelin cinsindendir. Bu kaidedir. Bunu ezberleyelim. Güzel amel seni neden kurur? Ataştan kurur. Ataştan bizine kurur? Allah korkusu. Allah korkusuna Allah korkusu neye savuk eder bizi? Allah'ın emrine uymak. Yasakından uzak durmak. Demek ki itaatler ne yapar bizi? Ataştan kurur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men istatâ minkum en yestetire minen nâri velev bi i tamretin fel yef'en kim yapabilse ataştan kendini bir salih emellen kurusun ki bir hurmanın yarısı kadarı. Sadaka yani. Salih amel, Değil mi? Küçüktür bu. Velevçî Resulullah de bir hurma. Şıkkı tamra. Hurmanın yarısı kadarı yapsın diyor. Demek ki, dedik ki ameller, sadakalar küçük, düşürülmez. Değil mi? Bu küçüktür. Sadakanın küçükü, böyücü yoktur. Küçük, Allah yanında büyüktür. Ama cünah Allah yanında birebirdir. Allah biri on katlar, yedi yüz katlar istediği kadar katlar. En güzel sitir, ataştan nedir insanoğlu için? Takva. Libasü takva. Biz takva dersinde bunu işlemiştik. Takva nedir? Allah'tan hakkıyla korkmaktır. Kim Allah'tan korkar? Ben Allah'ı görmüyorsam Allahu Teala beni görüyor. Böyle yaşayan hakkıyla Allah'tan korkar. İşte onu ise diyor Allah Subhanehu Teala A'raf suresi 26'da Ya bani Adem, ya bani Adem, kad enzelna aleykum libasen yuvari sauatikum. Verişen ve libasut takva, dalike hayrun. Dalik min ayetü Allahı ləgllə hum Ey Adam özlərini. Sizin üzerinize libas indirdik. Libas dedi? Ciyim. Cennette babamız yanlış yaptığında üzerine nə ne? ciyim Neden? Cennetin yaprağından. Sonra yere inerken Allah Teala ona şeyi öğretti. Elbise, Elbise filan da. Ama bunun yanında diyor size hem libas verdim avratınızı sitretsin hem de manevi libas verdim size. Neyinizi sitretsin? Günahlarınızı. Günah nereden? Kaçınır mı? Kaçınmaz. Babamız işledikten sonra biz kaçamayız. Onun için ne verdi bize manevi libas? Takva. Verişen ve libasu takva zâlike khayr. Takva verdi, o en, en hayırlısıdır. Ben üstümü kapatmışım, avratımı, ama takva libası yoksa cennete girme şansım var mı? Yoktur. Ama ben takva libasını girsem, çıplak olma, avratımı çıkartma şansım var mı? Gördünüz mü? Hiçbir kadın gördün mü? Örtülmüş, günah işliyor. İlla o çözü oradan. O ayrı mesela. Ama birden Allah rızası için kapansa o kadın günah işlemez. Çünkü takva. Ama zordan kapansa o günah işleyebilir. Gerçek de aynen öyledir. Ondan dolayı takva nedir? En güzel sifatlardan mehmud bir ameldir. Güzel bir ameldir. Şeytan bırakır mı? Hayır. Onun için şeytan ne emreder? Maasiyet emreder. libas takvayı başa çıkartmak için şeytan ne yapar üzerimize gelir. Onun için Araf suresinde 27'de Ya bin ademe la yaftunkum şeytanu kama akhraja abawaykum min el cenne. Cennetten babanızı çıkarttığı gibi sizi de fitneye boğratmasın. Yunzu ankuma libasukuma li yurika li yuri li yurihema soaatihema inne yaraakum huwa ve qabiluhu min haythu la tarunahu. Onlar sizi görüyorlar, siz görmüyorsunuz. Biz görmüyoruz onları, onlar bizden güçlü, Ama biz onlardan daha güçlüyüz. Allah takva gücü verir bize. Ondan sonra ne diyor? İnne Allah Teala diyor, şeytanlar çimin üzerine gidebilir, iman etmeyenler. İman edenlerin üzerine gelir mi? Gelmez. Şeytan seninle eve giremez bile. Bismillah dedin, ehli beytine selam verdin. Eyvah diğer şeytan, bugün dışarıda kaldık. Ne akşam yemeği var, ne yatmak yerimiz var. senin. İşte bu tekva libasıdır. Evet, ondan dolayı şeytan ne emreder? Bize Allah Teala sitri emretti. Şeytan, ondan dolayı açık saçılığı, fuhuşu, bugün de kadınları, erçekleri çırıp çıplak eden kimdir? Şeytandır. Şeytan nedir? Allah sitri emrediyor bize. Şeytan ne emrediyor? Açılmayı. Bunu da anladık. Bir de sitir nedir? Allahu Teala'nın adı bir adından bilsin nedir? Sitir. Sitir edici yani. Allahu Teala sitirdir. Sit edicidir. Onun için Allahu Teala'nın ismi nedir? Sitirdir. Bir adı sitirdir. E Allah sit sitir, sitirdir. Sitiri sever. O zaman kulun üzerine vaciptir Allahu Teala'nın sıfatlarını kendisinde canlandırması lazım. Şimdi Allah'ın bazı sıfatları kul mükelleftir canlandırmasına. Bazı sıfatında üstlense çifre gider. Hangi sıfatları canlandırır? Kuldan Allahu Teala'nın arasında müşterek sıfatlar var. Allah gafurdur sen de gafur olacaksın. Allah rahimdir sen de rahim olacaksın. Allah uftur sen de rauf olacaksın. Allah sittirdir, sen de sittirdir olacaksın. Ama onun sıfatları mükemmeldir. Biz kulluk sıfatında olacağız. Ama Allah nedir? Halıktır. Sen halik olabilirsin. Olamazsın. Desem ben halıkım, çafir olursun. Baş Allah cabbardir. Sen cabbar olabilirsin. Tağut olursun. Onun için Allah Teala nedir? Kullarını sitretmeyi sever. Allah'ın bir sıfatındandır. Nerede sitreder Allah Teala kullarını? Bu dünyada, ahirette de. Allah Teala her zaman kullu sitreder. Sen günah işlerken ha? Kimse görmedi seni. Kim sitretti seni, kimse görmedi? Sen kendin mi? Uyanıklığın mı? Hayır. Allah istese evrunun içinde seni fas eder. Açığa çalarsan ama Allah sitretti. Juvalma sen zekana. Allah istemiş sitrolsun. Yani senin için Yen toplumu için. Allah bazen kulları, çafirleri bir istir eder. Neden? Allah fuhuşu, fahişeliği toplumlarda yayılsın, sevmez mi? Onun için bak batı, bugün de kuralsızdır. Ama yine ne galiptir top, genel toplumun üzerine? Yine hişmet galiptir. Ve le uç'u ama bugün de yine hişmeti her şey, yani alenen fuhuşu dışarıda yapamıyor. İlle ki özel yerlerde. Bu neye delalettir? Bu delalettir. Allah Teala kulları üzerinde fuhuşu görmeyi sevmez. Şura şurasında 25. ayette Allah Subhanahu Teala şöyle buyuruyor. "Ve huvellezî yaqbalut-tâûbe min ibâdî ve yakhfı ve ya'fu an-seyyâti ve ya'lemu Teala sadece O tövbeyi kabul eder. Kimsen affeder seni? Allah Teala. Allah Teala'tan başka seni kim affedebilir? Hiç kimse affedemez. Çünkü o son noktayı rabbül Alemin koyduğu için onda iş bitiyor. O zaman Allah'tan başka kimse tövbe affetmez kullarını. Allah Teala affeder. Kim affedebilir? İnsanları seven ve sitrede affeder. Ve yafu anis seyyat. nedir? Kötü ameller. Junahlar, kim bunları affeder Allah Teala? Vay, alamıma tefalun. Burada Allah Teala üzerimize tekiyle ediyor. Ne diyor? Ne yapsanız Allah bilir. Cizli bir şey var mı Rabbel aleminde? Karınca'nın, kara karı, siyah karınca'nın, siyah taşın üzerinde, siyah zulumbat gecede Allah Teala ayağının sesini duyar, vay yerini mecani bilir. Bir zerre miskal-i Allah-u Teala'nın yarattığı evrende gizli bir nokta yoktur onda. Bu özeliye kim bir evrende sahiptir? Sadece Allah-u Teala. Bazı melekler var, çok şeyler bilir. Ama binlerce o çok şeyler, kaderice de çok şeyler bilmez. Çünkü her çeşit özel görevi var. Kim mutlak görev sahibidir? Rabbil Ahl. Allah-u Teala hariç zat kemali bütün evrendekiler nedir? Yaratılmıştır. Bir yaratan var, o hariç bütünü mevcudretler nedir? Yaratılmıştır. sadece i o sitreder. Diğer ayette şura tuzda, ve me asabukum min musibetin fe bime kesebet eydikum. Bir musibet yapmışsanız, bir günah yapmışsanız kendi elinizdendir. İmkanı yoktur. Sizin hatanızın yüzünden o musibet başınıza gelmiştir. E, ve yahfu an kezir. Allah Teala burada ne demek istiyor? Bu kaidedir arkadaşlar. Bir, bir günah işledin bir musibet gelir başına. Bir artı bir içi yanlış kabul etmez. E, şimdi biz çok günah işliyoruz. Bugün burada oturan arkadaşlar hepsi bugün gün sabahtan bir kadar kendi bize açıklamasın. Her şey kendi nefsinde böyle başını elin arasına koysun kaç tane cinayi Bir sürü. Küçük büyük Allah-u Ama bu kaideye göre bunların cezasını bir gün çekmemiz lazım. Ama çekmedik. <gülüyor> ne için? Allah'ın hikmeti gereği. Dür ve ya'fu an ketir. Ayette diyor? Birçokundan Allah diyor affedin Demek Demek diyor bize. Değil mi? Bir artı bir ki ama Allah ne yapıyor burada? Allah subhanahu teala bizi sitrediyor. İşte bu da nedir? Allahu Teala sit sitirdir, sitri sever. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün vakti bir adam, bir arabi durmuş böyle açık bir alanda banyo yapıyor. Avratı mavratı uzaktan görünüyor. Hemen çıktı diyor. Sahabe diyor çıktı Resulullah minberden. Allah hem salat ettikten sonra dedi ki innal laha halimun hayyun sitirun. Dedi ki Allah Subhanahu ve Taala, Allah azze ve cel halimdir, hilim sahibidir. Hilim nedir? Yani hemen bir artı bir dedik cezayı vermez. Hilim sabreder. İmşaktır Allah Teala sabır gösterir karşı tarafa. Hayyun, hayy nedir? Ha? Hayır. Fazla haya sahibine hayy. Çok, çok hayalı. hayalı. Çok haya sahibine hayy diyenler Arapça. Çok haya sahibine hayy. Allah Teala diyor, halimdir, hayy'dir. Çok haya sahibidir. Sittirun sittirdir. Sitreci dedir. <gülüyor> hayae الْحَيَاءَ وَالْسِتِرِ Hayayı ve sitri sever. Allah Teala. <gülüyor> Ondan dolayı Resulullah dur. فَإِذَ اَخْتَسَلَ حَلِكُمْ Kim banyo alırsan sitretsin kendisi. Kimsenin gözünde İns vel duvardan sitir dersin. Perdeyle. Cinnen besmeleyle. Burada ne ortaya çıktı? allah Teala nedir? Sittird. Sitri sever. Bir de parantez arasında e, bizim Türkiye'de de var galiba. Sattar diyorlar. Sattar. Sattar. Abdussattar. Sattar diye bir şey yoktur Allah'ın adı. Bu uyduruktur. Yani böyle bir ad yoktur. Allahu Teala'nın hadiste geçtiği gibi adı Sittirdir. Sitredir. Sattar diye bir ad yoktur. Bizim araba aleminde var. Abdülsettar koyarlar. Bu doğru değil. Alemler diyor. Sittirdir allah Teala'nın. Bir de bir hadis var. Bunu da söylemeden Allahu Teala'nın sitriyle ilgili bu dünyada dedik Allah-u Teala'yı yahfu an kethir. Yani kaideye göre allah Teala bizi günahlarımıza göre sorguya çekse kurtaramayız. Günde bin tane musibe gelmesi lazım başımıza. Bu ayete göre. allah Teala'nın daha sadık, daha doğru sözlü ol, diyen var mı? Hayır. Ama Allah Teala ayetin sonunda bizi kurtarıyor. Çünkü helimdir, heyidir, sittirdir, affedicidir. Bize. Bu dünyada, bildik bu dünyada. Şimdi biz burada oturan kardeşler ne kadar böyle günah işlemişiz? İslamiyet'ten önce değil diyelim. Bugün, dün, evvelki gün, bir ay önce yalan demişiz, gıybet etmişiz. Gözümüz bakmış Belki Allah bilir neler yapmamış. Bunlar hepsi büyük günahlardı. Ama Allah Teala sitretti bizi bak. Hiç açığa çalmadı. Başımıza da musibet gelmedi. Neden? Belki istikfar ettik, tövbe ettik, kendimize döndük. Yani Allah'ın lütfuyla. Demek ki Allah Teala kulunu dünyada dedir Başlıkta ne yapar? Ahirette de sitredir. İyidir bu dünyayı anladık. Bir de ahireti gelir. Allah Teala nasıl sitreticidir ahirette? Diyor ki Allah subhanehu ve teala hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor inna Allah yudnil mu'min. allah Teala kıyamet gününde müminlerden tek tek görüşür. Hazret adamdan ahir zamana kadar. hepsiden tek tek görüşür Rabbil alem. Kıyamet günde, terezide, hesapta. Tek tek. Ama mümini ne yapar? yudni. Yanına çağırır onu. Yakunlaştırır onu. Yudinil mümin. Yakınlaştırır mümini ya nereye? Yanına. Böyle yanına gelir ki neredeyse yüz yüze diyoruz biz gelir. Böyle yakınlaşır. Sonra ne diyor? Fe yad'u aleyhi kenefahu ve yustiruhu. allah Teala ne yapar ona? Kenefini onun üzerine bırakır ve onu sitr eder. Kenef nedir? Burada alimler ihtilaf etmişler kenef üzerine. Arapçada ihtilaf etmişler. Ama racih kavl alimlerin cumhurun kavli kenef Allahu Teala onu kendi gölgesiyle sitreder. Çimden sitreder insanlardan. Arasat gününde ne var? Her şey durmuş. Şimdi Arasat günü arkadaşlar çok korkunç gündü. Nasıl burada mahkemeye alem çıkıyorsun? Bir gizli mahkeme var. Bir de insanlar açık mahkeme. Her şey oturmuş. Televizyonda da canlı yayın. Böyle mahkeme. Kıyamat gününde öyledir. Trilyonca insanlar durmuş. Sen hesaba çekiyorsun. Her şey seni görüyor. Tanıyan tanımayan seninle günah işlemişsin. Hepsi ortaya çıkar. Ama allah Teala ne yapar mümini? Yanına çağırır. Kenefini koyar üzerine sitr eder Yani bir tane sen bir... Mesela ben Muhammed'i çağırdım. Bir şey söyleyeceğim ona. Böyle yaparım. Kimse görmesin diye. Bir şey söylüyorum ona. Kimse anlamasın diye. Kimse duymasın diye. Allah-u Teala onu kimse duymasın diye sitreder kıyamet gününde. Diyer ki o kuluna fe yekulu Rabbil alemin diyer. Ete'rifu zemben keze. Ete'rifu zemben keze. Filan filan günahı hatırlıyor musun? Filan filan günahı biliyor musun kulum? O da diğer "Naam ey Rabb'i." Yok deme şansı var mı? Ha? Bazı cahiller diyorlar biz kabre girsek Münker Nekir geldiğinde bize desem men Rabbukar deriz Allah. Kolay ise şeyle orada. diyebilir misin? Ha bunu intihanda edersin. Emniyete sorgulamaya götürseler yalan dersin ama Rabbil Alemin yanında gizli diye bir şey yoktur. Elin ayağın sana şehadetlik eder. Ben haram etmedim. Ha, sen haram etmedin. Elin diğer filan tarihte filan yerde sen oradan bir şey aldın. Elin ayağın gözün hepsi konuşur. Evet. Ey Rabbi. Filan filan ey Rabbi. Hepsini ikrar eder. Ondan sonra kul bakar ki çaresiz kaldı. Her günahı saniyesine kadar limitine kadar Meydana çıktı. Ama Allah'tan ki hiç kimse duymuyor. Kuldan Allah-u Teala'nın Rabbinin arasındadır. Ondan sonra diye, eyvah ben yandım. Çünkü dünyada biliyor bir artı bir iki. karşısı taştır Mü'mindir çünkü. kafir değil. Ne der? Eyvah ben yandım. Rabbil alemin diyor, ey kulum korkma diye سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي dünya, Dünyada ben seni sitrettim. Hiç kimse bildi mi? Her çocuk seni salih biliyordu. Ama sen konuşu kadınına baktın gözaltı. Kim bilir bunu? Ha? Yani internette bir şeye baktın. Kim bilir bunu? Teç başına odadasın. Ama Allah sitretmiş seni. Eee? وَاَنَا اَخْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمُ Bücünde seni sitredip affereceğim. Bak milyarlar da insanlar hiç kimse duymayacaksın. Sonra ne der? Feyu'ta kitabehu kitabe hasenatihi. Hasenat kitabını sağ haline verirler. Ha? Nere gider? Zennete. Kurtardı mı? Allah dünyada sitretti mi? Etti. Ahirette de kulunu sitredir. Demek ki Allah Teala nedir? Sitre dizidir sitretmeyi sever. Ondan sonra hadisin devamı da diyor: "Emmel kafir vel munaafik, munaafik ve kafir" fiye kiyoru el eşhad. nedir her çeşit melekler her çeşit her çeşit duyar. Her çeşit duyar. Bunu görüyor musunuz? Nasıl biz bil ateş teşbih bugün de televizyonda canlı yani verir. Her çeşit duyur, değil mi? Dünyanın neresine atsan Televizyonun sesini versen he çeşitler. Burada yüz var kardeş. Yüz kişi otursak televizyonun sesini versek yüzü de durur. Ne diyerler? fekulül eşhad. Şahit olanlar hepsi. ha el-lezîne kezzebu alâ rabbihim elâ le'netullâhi alâ Bunlar Allah'ı yalanladılar. Yalan. Tekrib ettiler. Ha? İnanmadılar. Resulları reddettiler. Elâ le'netullâhi alâ Zalimlerin üzerine lanet olsun. lanet nedir burada? İşin bitti. Allah'ın rahmetinden kavuldun ya. Mümin gördün mü? Rabbil alemin azamatıyla okul çok önemlidir onun için. Sitretti onu. İşte allah Teala sitretmeyi sever. Bir denemiz şeytanın oyuna gelir. Bir deneni bir musulmanı görse kapılmasın neye? Hayacana aksın onun havretini keşfetsin. Allah onu sitretmiş. Sen gördün sen de onu sitrettin. Bak Allah dünyada ahirette kulunu diyor. Bir de gelelim şeriate. Şeriat ne emrediyor? Şeriat sitretmeyi emrediyor. Şeriat, evet hadler koymuş. Had nedir? Cezalar. Şeriatte ceza var. Zine yapsan, evliysen taşlanırsın. Beçarıysan Hırsız Hırsızıysan limitine göre elin kesilir. Her şeyin bir haddi var. Ama Allahu Teala bu hadleri korkutmak için koymuş. Bir de o ceffaredir eğer tövbe etse o adama. Ama bunun yanında Allahu Teala bunlar önemli değil. Önemli olan nedir? Sitte Günah işledin, sitretsin Allah affeder. Bir de hudud meselelerinde, ceza meselelerinde Nedir Allahu Teala katı bir ne getirmiş kural getirmiştir. Yani her şey çamurat izi kalsın. Bu bizim medyada var, dünyada bu var. Ama ahirette, yani şeriatte bu var mı yoktur? Çamurat izi kaldı diye yoktur. Bir deney tane, bir deney zineyle suçladı. Muhallas şahitler var. Dört şahit getiracaksın. olmasa dört kere yemin edersin. Beşinci de dersin lanet olsun Allah'ın üzerime yer yalan dersen. Değil mi? Yani bir tane bir tane hırsızlıkla delil olmasa yani çünkü bu kapıyı allah talebele Teala kolay atsaydı ne olurdu? Her çeşit birbirine çamır at, bir gündeki gibi izi kalırdır. Yani bir tane, e, bir günde ne yapıyor? E, hırsız değil, adam diyorlar hırsızdır. Ondan sonra her çeşit yayıldı hırsızdır, hırsızdır, kötü haber her çeşit diyor. Bir ay sonra yo hırsız değilmiş, bir küçük köşede yazarlar. he? Ne oldu bu adam? İşte onun için şeriat kattı kural koymuş. Ne yapar? Emretmiş neyi bize? Sitretmeyi. Bu da Nur Suresi 19. Nur Suresi niye önemlidir? İfık hadisesi var değil mi Nur Suresi'nde? Resulullah'ın hanımına, Resulullah'a önce şerefine ne yapmışlar? İftiratmışlar. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine yuhibbune ente şi'al fâhişetü ki الذين o kimseler ki seveler sevininler fahişeyi yayısılar ne de müminlerde fahişe burada bizim Türkçede ben tercüme belki yapamadım her haddi aşmaktır fahiş iş yani şer değil zina meselesi bütün şey hırsızlık her şeyi iftira her şeyin kötüsünü buna fahişe denir İstiller, müminlerin üzerinde Fahişelik yayılsın. Hırsızlık yayılsın. Saygısızlık yayılsın. Bunlar hepsi nedir? Sınırı açmak fahiştir. Mesela ne diyorsun? Çok fahiş konuştun. Nedir fahiş konuştun? Yani sınırı açtın. Budur fahiş. Onun için kadın fahişe kadına da fahişe ne diyorlar? Sen adep sınırının haram halasını atmışsın. Evet. E ee, ne olur bunlara ya Rabbi? Lehum azabun elîmun fiddunya vel ahira. Dünyada ve ahirette olan için azap var. Bil fiil görüyoruz. İftira edenler dünyada ve ahirette azapları var. Eğer hiçbir azabı maddiyen yok pues allah Teala onu felcetmiyor, etmiyor, çarpmıyor dedi, avamın dediği gibi çocuğu ölmüyor, cazalandırmıyor ama onu manevi cazalandırmış Rabbil Alem. Huzuru yoktur. Evet, sonra ne oluyor? وَاللَّهُ يَعْلَمُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ la تَعْلَمُ Bunu kim bilir? Çünkü bu Kimin işidir? Gizli Ben ne bileyim sen karşımda oturmuşsun bana sağ gösterip sol vuruyorsun. Bu nifak meselesi ya. Kim bilir? Ama Allah bilir. Allah bilir siz bilemezsiniz. allah Teala diyor. 13 allah Teala bizi ne emrediyor? if hadisesinde de Allah-u Teala 12. ayette nur لَوْ لَا اِلْسَمِعْتُمُوهُ Müminler bu iftirayı eşittiler. Hazreti Ayşe anamıza iftirasını. Zannel <gülüyor> mu'minuna vel mu'minat be enfusun khayran. Ve kalu, هذا ifkun mubin. Musulman ne diyor? İftirayı duyduğunda bu buhtandır, yalandır. Hemen ha gerçek, böyle yaptın bile sen ne oldu? Nifak babine girdin. Yani sen fahişe. Bir def geldi, bir tane geldi, sen ne dedi? Ahmedi gördüm böyle tüştüz kardeşim diyeceksin sen gördüysen süs. Sen onu dinlesen bile diyorlar. Neye? Yani onunla ortak oluyorsun. Olmayacaksın. Ayetin gereği. Sonra ayet 16. da ne diyor? Lew la issemigtumuhu kultum ma yekunu lena enne tekelleme bihada subhaneke buhtanun azim. Biz konuşmarız. Bu buhtandır. Yani yani İfk hadisesini sahabeler birbiri atrafında alması, ya duydunuz mu böyle demesini allah Teala orada ne yaptı? Hınadı. Her çeşit bir e, bir fahiş şeyi, iftirayı ne yapacaksın? Benim yanımda bitecek o. Onun ataşı benimle sönecektir. Evet. Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiyi recm ederken bir sahabi geldi bir arkadaşı ne istişare etti Ansari arkadaşına dedi bir günah işledim. O da dedi git Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Zina işlemiştir. Ya dedi korkuyorum. Ya dedi git seni Resulullah temizlesin. O da gitti dedi ona. Resulullah tabi yüz çevirdi falan ısrar etti dedi ona. Resulullah hat kakton üzerine. Ondan sonra ne dedi? Hat kaktıktan sonra dedi içten bu hadihil kadurat. Bu pis şeylerden uzak durun. Yani cünahları neye benzetti? Pis şeye. اَلَّت۪ينَهَا اللّٰهُ عَنْهَا <gülüyor> Allah'ın nehyi ettiği. فَمَنْ <gülüyor> أَلَمَّ Bir tane cünaha niyetlendi, yen yani yaptı. فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ Allah. Allah'ın sitriyle yetinsin. وَلْيَتُبْ اِلَى اللّٰهِ etsin Allah'a. فَاِنَّهُ Men يبدو لنا صحيفته نقم عليه كتاب الله تعالى. Çünkü kimin diyor Resulullah bize hali belli oldu biz hüdüdü kalkmamız lazım üzerine. Yani burada ne neyi anlıyoruz? Mesela ben bir Allah kurusun bir kulum zineye düştü. Kimse de bunu bilmedi. Ne yapacağım? Hemen tövbe ettim. Bu kalacak benim yanımda ne övünmek için arkadaşıma konuşurum, ne bakın ben zinettim, ettim, tövbe ettim, kendimi göz Bu burada bitti. Tövbe ettim, Allah sitretti beni. Ben gidip hakim edeyim, gel benim üzerime had ikamet Mens Ben e, bunu teşvik etmiyor Resulullah burada. Diyor Allah'ın sitrinden yetin. Tövbe et. Ondan dolayı asıl olan nedir? Her şey kendisini sitretmesi lazım. Sitir allah Teala Sitirdir, sitri sever. Şeriat de sitri bize emretmiş. Ey sitir etmeyin fazileti nedir? Bakanın fazileti nedir? Benim üzerime ben çok görüyorum arkadaşlarım hata yapıyor. Sitir edemiyorum. Neden? Çünkü bilmiyorum. İnsan bilmediğinin neydir? Düşmanıdır. Ne yapacağım? Bileceğim. Ben allah Teala hakkıyla bilsem esin ederim mi ona. Cehennemi hakkıyla tanısam ona gitmek için kendimi koşturur muyum? Onun için sitin faziletine de bir bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avratları avrat nedir? Gizli günah ne var ise insanın avrat mahalli biz diyoruz insanın avratı muhallas. E onun günahı da avratıdır. O babdan. Cünahı da avratıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Tabi o hadisi tehricini demedim. Bazı insanlar diğer bu hadis nedir? Allah Teala mümin kulunu getirir. O Bukhari Müslüm'dedir. Sitreder onu kıyamet gününde. Onun için dönen Fethil Bari'ye, yani şerh İmam Müslüm'ün şerhine dönsün. Çok güzel alimler bu hadisat şerhine Evet, sitir meselesinde fazileti meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor La yasturu abdun abden fiddunya bir kul bir kulu sitretse dünyada illa seter Allah yomel kıyamet. İlla ki allah Teala da onu kıyamet günde ne yapar? Sitreder. Ben gördüm Ahmet bir hırsızlık yaptı. Yan bir kadınla durmuş konuşuyor. Ne yaptım? Bunu sitrettim. He? Ahmet bir hata yaptı. Ben niye bunu akıp, sitrettim bunu? Kimseye söylemedim. allah Teala beni kıyamet gününde de sitreder. Nerede dedik? Bu arasat gününde gördünüz mü? Allah Teala yakuna getirirseniz seni, sitredir oradasın. İstemez misin o durumda olasın? Evet iste kim istemez? O durumda olsun. O durumda olamışsa, olmak istiyorsan, kardeşlerinin avratlarını sitret. Günahlarını yap yaptığı bütün kötü amellerini gördün sitredileceksin. Sonra bunu da İmam Müslüm rivayet ediyor. Sonra bir diğer rivayette men seter avrete ahiehl muslim bir müslüman kardeşinin avretini sitretti günahını vesaire seterullah seterallah avretehu yevmel kıyamet. Allah Teala de onun avretini kıyamet gününde affeder. Bu da nedir İbn Mace'de. Ondan dolayı sitir nedir? Önemli meseledir. Şimdi dedik Allah kulunu Dünyada ve ahirette sitreder. E burada da İmam Tirmizi rivayetıyla bir müjde Resulullah'tan geliyor. Dürmen setere muslimen. Bir musulmanı sitrettin. Her ne şekilde olsa. fi fiddunya ve ahiret. Allah dünyada ve ahirette onu sitreder. Bir Müslümanı sitre. Al müjdeyi de buradan aldık. Bir rivayette İmam Tabarani Sitrin karşısını sitrin karşısı nedir? Cennettir. Bu rivayette de diyor, "La yara'l mu'minu min akhihi avreten feyasturu 'aleyh." Kardeşinden bir günah gördü, onu sitretti. İlla etkhala'llahu bihal cennet. Ve amelden Allah Teala o Müslümanı cennete sokar. Ne kadar önemlidir bu sitr. Sonra Musulman e, e, Bukhari Müslim'de bir hadis var. Uzun bir hadis şimdi zaman daraldığı için Arabceleri okumayacağım. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. E, onun hacetindedir. Onun bir musibeti var ise girer, giderir. Sonra ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَتَرَ اللّٰهُ يَوْمَ kıyam". Bir Musulman'ı, bir Musulman'ı sitrettin. Allah seni kıyamet gününde sitreder. Ondan dolayı Sitretmek nedir? Kardeşinin günahlarını sitredeceksin. Nerede? Dünyada. Bir de dedik caza, amelin cinsindendir. Sen onu sitreler, seni de Allah sitreder. Başka bir Müslüman seni görer cünhahtan Allah seni sitreder. Değil mi? Amel, sen Allah sen bir kardeşini sitretse, yarınse, kim diye beli o dur elini gözküne vurup. Diyor ben günah işlemeyeceğim. Muhakkak bir gün işleyeceksin. Allah seni aynen şeyden cezalandırır. Bir tane görür seni gidersen açığa çıkarır. Ama sen sitretmişsen Allah da seni günahın üzerinde sitrettirir. Ceza emelin cinsindendir. Bir de sen böğüç konuşma. Atalarımızın çok güzel bir söz var. Böğüç konuşma. Onun için Resulullah diyor, insanlar kendi e, sırtlarındaki yücü görmezler, insanların gözündeki bir küçük şeyi görürler. Hadiste geçtiği gibi. Kendi günahını görmezsin, başkasının günahını büyütürsün. Ondan dolayı sitir nedir? Fazileti çok büyüktür. Ama şimdi biz geleceğiz, sitrin kimi sitir edeceğiz, kimi etmeyeceğiz? Burada bir musulman Günah işlemiş, sitre Ama bir dene günahını eşkere almış, bunun sitri yoktur. Bunun gıybeti de yoktur. Gıybeti de kalkmış. Çünkü kendisini ilan etmiş. Yani bir dene içki içiyor, evinde bunu ne yapacağım? Sitre Kimseye söylemeyeceğim, konuşum içki içti. Ama bir dene bakkal dükkanının önünde durup, elinde biri içiyor, ben bunun neresini sitre Değil mi? Kendisi kendini eşkere etmiş. Resulullah dediği gibi bak geliriz şimdi ille'l mucahirun. Mucahir nedir? Aşkaratun. Sitir zaman daralıyor, konu çok e, uzuyor. Bir de lezzizdir. Sitir nedir? Sitir muminin sıfatıdır. Allah sever sitiri. Şeriat sitir emretmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sitirin faziletini göstermiş. O zaman sitir Peygamberle Allahu Teala'nın ise peygamberlerin, evliyaullahların salih insanları neydir? Sifatıdır. Kemal sifatıdır. Sitretmek. Çünkü Allahu Teala kuvveti emretmiş. İnnemel mu'minûne ihvah faslihu beyna haveykum vettequllâhe leallekum turhamun Sitir nedir? Mumin, mümini sitreder. Düşman değil karşısında senin. Müslümandır. Ondan dolayı Sitretmeği müminin sıfatıdır. Geçtiğimiz hadiste bir musulman bir musulmanı sitretse buradan bu hadislerden o ayetlerden ne çıkıyor? Musulmanın sıfatındandır sitretmek. Musulman önemlidir. Bak Abdullah İbn Ümar dürbür gün oturmuş Kabe'nin önünde ibadet ediyor. Böyle Kabe'ye baktı. içinden ne dedi? Mâ a'zamaka ve a'zamı hürmetek. Ey Kabe dedi ne kadar azimsin. Ve hürmetin ne kadar azimdir, büyüktür. Allah'ın evidir. Ama dedi mümin ve mu'minu a'zamu hürmeten indallâhi minke. Mü'min dedi Allah indinde senden daha azimdir hürmet. Mü'minin Allah indinde beytinden daha azimdir. İşte bu kadar önemlidir bir mü'min. Onun için sen bir musulmanı sitretmekle mükellefsin. Fudayl İbni İyaz, imam-ı tabi'in, tabi'inlerin zahid imamlarından birsidir. Hem imamdır hem zühülden meşhurdur. Ne diyor? Diyor, el-mu'minu yestiru ve yansah. Mü'min sitreder ve nasihat verir. Vel-fâciru, fâcir. Fâsik ne yapar? Yenheku yen yen yen yen ve yu'ayyir. Açığa uğrar seni ve alay eder. Senin günahın. Onun için musulmanın sifatından nedir? Sitretmek. Bir de biz şimdi bildik. Teori olarak bildik. Biz bu sıfata nail olabiliriz? Hayır. Ne zaman nail oluruz? Bunun pratiğe döksük. Teoride kalsa, burada kalsa olmaz. Kalbe inecek. Buradan inecek kalbe. Çünkü bizi bizim kumandamız nerededir? Kalptedir kalp yaşar. İman kalptedir. Kalp emir verir ele, göze azalara, emel yapmaya. Onun için kalp bize emir verir, sitret etme. Namaz kıl, kılma. Çünkü imanın merkezi neredir? Kalptir. Onun için biz pratiğe dökmek için bunu, dökmedikçe biz ne oluruz? Bu sıfatı olan olamayız. Onun için ne yapmamız lazım? Sitr etmemiz lazım. Bir sürü rivayetler var sitr ilgili. Bir sahabenin diyor ki bir katibi varmış. Ee, Ukbe bin Amr. Demiş konşumuz bizim içki içiyorlar. Cürüntü yapıyorlar. Ben gidip bunu polise haber vereceğim. Demiş ömre demiş yapma nasihat et. Demiş ettim üç sefer dinlemediler beni. Bu sefer polise gidip edeceğim tutulenin dedi yapma. Sitrin. Ben duydum Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, "Men setere avreti mu'minin feke annema istahya mawudatan min kabriha." Kim bir mümine sitrettiyse sanki bir kız çocuğunu öldürürler canlı canlı. Sanki onu kabrinden canlandırmış gibidir. Ne kadar az. Çünkü o kız çocuğu zulümle ölmüş. Va'idel mawudatusu ile. "Bi ayi zenb Kıyamet gününde o kız çocukları, canlı canlı toprağa cömülenler o kadar azimdir, kıyamet gününde gelirler, hesap sorarlar. Allah zikrediyor bunu. Kur'an'da Şemiz surasında galiba. E? işte o kadar mühimdir sitretmek. Bu da Abu Davud rivayet ediyor. Hazret Ömer'den ilgili bir gün diyor ki Hazret Ömer meclisinde Ömer, Ömer, Ömerci bir şedid adam. Fakih adam. Kuş uçurmaz. Halal haramda. Toplumlarında oturmuşlar. Bir tanesi gaz çıkartmış. Hazret Ömer hemen istemiş ne desin? İtebde sal. Azarlasın onu. Kim? Cüreyir İbni Abdullah Sahabidir. Azim bir sahabidir. Anlamış Hazret Ömer'in dilinden. Hemen Cüreyir ya Emir el Mu'minin demiş, namazdan önce hepimiz bir ibadet mi ha? Sitretmiş o kardeş. Hz. Ümer yani meclisinde bu nedir bu böyle bir şey yapıyorsun? Yani hemen git. Hz. Ümer hemen anlar. Ne der cüreva? E? Diğer ki, Rahimakallah Allah sana rahmet etsin ey cüreva diyor. Nâme Seyyidu kuntu fi cahiliyette bile efendilerin efendisiydin. İslam'da bile en efendilerdensin. Bunu da İbn Kesir Bidaye ve Nihaye'de sahih senedle rivayet ediyor. Bu ne demektir? İşte bak mümin her zaman sittir diyorsun. Bir de mecliste değil. Biz ne yaparız? Şimdi Facebook var. Facebook'ta bile yazarız. Filan böyle yaptı, filan böyle yaptı. Gördünüz mü? Yene de demez filan yaptı. Öyle vasfederiz ki Bellidir, filandır. Bu nedir? Stilin gerekmeyen şeyleridir. Bir gün Hazreti Ömer'den Abdurrahman ibn Avf. Bak ben niye Hazreti Ömer zikrediyorum? Çünkü Hazret Ömer biliyoruz kimdir. Abdurrahman ibn Avf nedir? On sahabeden bilsidir cennetten müjdelenmiş. Yürüyorlar. Hazret Ömer tebdil kıyaf yapardır. Biliyorsunuz tebdil kıyafet nedir? Yani cizlenirdir gece. Kendi elbisesinin haricinde fakir, yüzünü kapatıp sokaklarda dolaşırmış. Ne var ne yok görsün. Yok bizim bir gündekiler gibi yan gelip yatıyorlar. Ne oluyor ne olmuyor hükümünde bilmiyordu Öyle bir. Onun için Hürmüzen geldi dedi. Hazreti Ömer'i sordu. Hürmüzen Kisra'nın ikinci adamı esir olmuş. Geldi Hazreti Ömer nerede? Baktı dediler orada. Gitti baktı bir ağacın altında uyumuş elbisesi de yamalı. Uyumuş Hazreti Ömer Hey dedi Ümer, hükmettin, adalet ettin, rahat uyudun demiş. Ne bekçisi var, ne haşam var, ne hadem var, hiçbir şey yoktu. Hazreti Ömer tebdil kıyafet yaparmış. Çende elbisesini değişip, fakir fukara elbisesi yüzünü kapatıp, sokakta dolaşırmış. Gece ne zulüm var, ne yapıyor, kim ne yapıyor, görsün. Yok ben raporlardan ben biliyorum. Çünkü bu vabaldir. Hazreti Ömer diyor bir, bir de, Irak'ta diyor bir deva, sadaka devası kaybolsa Allah benden sorar onun hesabını. Niye onun yolunu sağlam ipa bağlamadın onu? Sağlam yere almadın onu? Bu Ömer Medine'de dolaşıyor Abdurrahman ibn-i Avf ki Hazreti Ömer öldükten sonra halife olmaya aday göstermiştir onu. Yürüyorlar, bakarlar bir evden ses geliyor. Duralar böyle kapının yanlarında bakarlar, cülüller kargaşa sarhoş. Bellidir. Sarhoş adamın sohbeti bellidir. Hazret Ömer diyen ey Abdurrahman bu kimin evidir biliyorsun kimin evidir diyen Rabia bin Umeyye bin Halaf. Halbuki Hazret Abdurrahman da Medine'lidir ama nereden bilsin bu kimin evidir? Ama Hazret Ömer burada neye delalet ediyor? Evleri tek tek tanıyor. Halife halife Kisra, Çöçür. Rum, Çöçür. imparatorluklar ama Medine'de tek tek evleri tanıyor. Bu Rabia'nın evidir. İbni Ubey İbni Halaf. Evidir. İçki içiyorlar dedi şimdi. Abdurrahman İbni Avf dedi. Ne yaparım ya emir-i mu'min dedi ben Bakıyorum Allah nehyetti ki bizde bizi bir günaha düştük şimdi. Allah Teala diyor "Vela tecessesu" Acret suresinde. He? Casusluk yapmayın. yapmayın. "Vela tecessesu." Casusluk nedir? Gizli gelip bir şeye bakarsın ne yapıyorsun? Şimdi biz burada dernekte oturmuşuz, kapıyı çitlemişiz. Yan kapıyı çalıp gelip oturup bakarsın ne yapıyorsun? Yan evet. buraya kamera koyacaksın, yan kulağını asacaksın pencereden biz ne yapıyoruz? Bu casusluktur. Eee ne yaparım? Diyor biz Allah'a Allah'ın emretme, nehyettiği bir şeyi yapıyoruz. Bunun da cezası biz çekip gideceğiz, bir şey yapmayacağız. Diye. Bu kimdir? Hazreti Ümer'dir. Ondan dolayı ne yapmamız lazım? Biz de bu konuda e, sitretmeyi öğreneceğiz. Müslümanların üzerine sitredeceğiz. Şimdi açtım o Evet bugün de bu kadar İnşallah önümüzdeki ders bu sitir dersi biraz e, uzun sürdü arkadaşlar diyorlar e, zaman da geçti. Önümüzdeki ders inşallah bu sitir dersini tamamlarız. Allahu Teala hepimizi salih ve amel eden müminlerden etsin. Allahu Teala'nın sitir sıfatına bizi nail etsin. Sitir edenlerden olalım. Ve e, sit edenlerden olup bu onun fıkhını öğrenip ve öğretenlerden eylesin. Hatta kıyamet gününde sitr edenlerle cennette olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.